Evet, ses iyi. Evet, arkadaşlar e, tevessül, teberrük ve bidat konularına inşallah devam edeceğiz. Dün şirk mefhumunu işledik. Şirkle ilgili şirkin ne olduğunu, aslında ne olduğunu, e, müşriğin karakteristik yapısını anlattık. Bugün de inşallah bugün de tevhid, tevhidin ne olduğunu konuşacağız. Tevhidin ne olduğunu anlatacağız. İstigase, tevesül ve teberrük konularını daha iyi anlamamız için şirk ve tevhidin iyi anlaşılması gerektiğini söylemiştik tevhid bir şeyi birlemek bir ve tek olarak kabul etmek anlamına gelir tevhid bir şeyi birlemek bir ve tek olarak kabul etmek anlamına gelir tevhidi kabul etmeyip, müşrik olarak kalmaya devam edenler, zaten Allah'ı varlığında, yaratmasında, rızıklandırmasında, ve kainatı idare etmesinde, bir ve tek olarak kabul ettikleri için, Resullerin davet ettiği tevhidden maksadın, Allah'ın bahsi geçen bu hususlarda, bir ve tek kabul edilerek tevhid edilmesi olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. <Gülüyor> Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Nuh'u kavmine gönderdik ve o şöyle söyledi. Ey kavmim, yalnızca Allah'a ibadet edin, ondan başka tapılacak bir ilahınız yoktur. Araf suresi 59. ayet Yine Araf suresinin 65, 73 ve 85. ayetlerde ise şöyle buyuruyor. Yani Hud, Salih ve Şuayb aleyhisselam da kavimlerine şöyle demişlerdi. Yalnızca Allah'a ibadet edin. Ondan başka tapılacak bir ilahınız yoktur. Onlar da nebilerinin davetlerini doğru anlıyor, ancak reddederek şöyle cevap veriyorlardı. Atalarımızın taptıklarını bir kenara bırakıp, bir başına Allah'a ibadet edelim diye mi geldin? Araf suresi 70. ayette bu şekliyle, kendi nebilerine cevap veriyorlardı. Yani, bütün ilahları tek bir ilah mı yapalım? gibi karşılık veriyorlardı. Çünkü onlar ilah kavramını çok iyi anlıyorlardı. Onlardan önceki evet. ve onlardan sonraki bütün rasullerde de aynı şeye çağarıyorlardı. Onlardan önce ve onlardan sonra rasuller kendilerine Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diye gelince, Fusûlât suresinin 14. ayeti bu. Ahkâv suresi 21'de ise onların tavırları şu şekilde ifade edilmiştir. Ad kavminin kardeşleri olan hududa an. Hani o kendisinden önce ve kendisinden sonra Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diye uyarıcılar gelen ahkaf bölgesindeki kavmini uyarmıştı. Yani gönderilen bütün rasullerin daveti aynı tevhiddeydi. Ancak bu kelimeyi çok iyi bilenler sürekli karşılık olarak yani iman etmeyenler, tevhidi kabul etmeyenler buna karşı koydular, bunu inkar ettiler. Bütün ilahları tek bir ilah mı yapalım dediler. Ya da e, yine dün şirk bahsini işlerken, şirk konusunu işlerken orada aynı Nuh aleyhisselam'ın davetine karşılık sakın ha ilahlarınızı bırakmayın ne veddi ne suâ'ı ne yahusu ne ya'uk ne de nesri terk etmeyiniz yani bunlar sizin ilahlarınızdır dediler çünkü bizim bugün tevhid'i anlatırken özellikle anlatmak anlatmak istediğimiz ilah ilah isminin ne manaya geldiğidir Evet, seste sorun yok değil mi? <gülüyor> Nahl suresi 36. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz. وَلَقَدْ بَعَثْنَ ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا ani abdullaha ve Muhakkak ki her ümmete yalnızca Allah'a ibadet edin ve tağutlardan kaçının diyen bir elçi gönderdik. Yani muhakkak ki her kavmin bir elçisi gelmiştir. Allah subhanehu teala ona bir elçi göndermiştir. O da o kavme Allah'tan başka tapılmaya layık hak mabut olmadığını tebliğ etmiştir. Ve onları sadece Allah'a kulluğa davet etmiştir. <gülüyor> Yine Enbiya Suresi 21. ayette şöyle buyuruluyor mealen. Senden önce gönderdiğimiz her bir rasule mutlaka şöyle vahyederdik: Benden başka hak mabut yoktur. Öyleyse sadece bana ibadet edin. Benden başka hak mabut yoktur. Öyleyse sadece bana ibadet edin. <gülüyor> bu ayetlerden açıkça anlaşılmaktadır ki, Resullerin <gülüyor> daveti, Allah'ın varlığını ve alemlerin Rabbi olduğunu anlatmak değil, zaten kavimleri tarafından da kabul edilen bu gerçekler üzerine, ibadetin yalnızca Allah'a yapılması, onun dışında kim olursa olsun, hiç kimseye bu ibadetten bir pay verilip ona ortak edilmemesi meselesiydi. Bütün rasullerin ortak davetinin ibadetin kime yapılacağıyla ilgili olduğu beyan edildikten sonra bu ortak davetin özünü ifade eden la ilahe illallah sözünün ne anlama geldiği de kolayca anlaşılacaktır. O halde la ilahe illallah'ın anlamı nedir? Ona bakalım. Evet. İlah kelimesi ibadet edilen mabut anlamına gelmektedir. İlah kelimesi ibadet edilen mabut anlamına gelmektedir. Eğer ilah kelimesi bazılarının anladığı gibi, Rab veya yoktan var etmeye gücü yeten ya da hiçbir şeye muhtaç olmayan ama herkesin ona muhtaç olduğu anlamlarına geliyor olsaydı Nebi aleyhissalatü vesselam müşrikleri la ilahe illallah sözüne çağırdığında buna karşı gelmez biz Zaten bütün bunları Allah'tan başka yapan olmadığına inanıyoruz derlerdi. Yani, eğer ilah kelimesi Rab manasında ya da rızıklandıran, efendim kimsenin kendisine güç yetiremediği kimse manasına gelseydi, veyahut her şeye gücü yeten manasına gelseydi, ya da bütün mahlukatın kendisine muhtaç olduğu manasına gelseydi, o zaman ne bizim Nebimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ne de diğer Nebiler toplan, e, gönderildikleri kavimleri tarafından inkar edilmez, reddedilmezlerdi. İnkar edilmez, reddedilmezlerdi. Yani onların kavimleri biliyorsunuz, onlara le ilaha illallah dediğinde manasını çok iyi bildikleri için onlara karşılık verdiler, onlara karşı geldiler ve onlara onlarla mücadeleye giriştiler. Çünkü eğer dediğimiz şekliyle kelime-i tevhid anlaşılıyor olsa idi, manası bu olsa idi, o zaman Müşrikler derlerdi ki, gerçekten senin bu söylediklerine biz inanıyoruz. Biz inanıyoruz ki, Allah Subhanahu ve teala her şeye gücü yetendir. İşte öldürür, diriltir, güneşi doğurur, batırır, şifa verir, efendim yağmuru yağdırır, insanları rız rızıklandırır, yerden onlara rızıklar bitirir, hiç kimsenin ona gücü yetmez, her şey ona muhtaçtır gibi, hemen böyle gerçekten, eğer bu manada olsaydı hepsinin mümin kesildiğini görürdünüz. Ama onlar Arap oldukları için ilah kelimesinin ibadet edilen mabut anlamına geldiğini, bu sözü kabul etmekle, Allah'ın dışında dua edip, medet isteyip, adat adayıp, kurban kestikleri aracılarını bir kenara bırakarak, bütün bu ibadetleri sadece Allah'a yapmaları gerektiğini iyi biliyor, bu yüzden de onu söylemekten imtina ediyorlardı. Yani Arap oldukları için ilah kelimesinin, ne manaya geldiğini, ibadet edilen mabut anlamına geldiğini, bunu söylemekle, onun dışında dua edilecek başka bir merci olmadığını, kendisinden başka bir sığınak, kendisinden başka ibadete layık, bir ilah olmadığını, ve kendisinden başkasına kurban kesemeyeceklerini, ve bütün ibadetleri sadece ona has kılmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden de nebilerin, rasullerin davetlerine icabet etmediler ve onlara karşı savaştılar. Bu söze davet edildiklerinde bütün ilahları tek bir ilah mı yapıyorsun? Bütün ilahları tek bir ilaha indirgiyor. Doğrusu bu şaşılacak bir şey diyorlardı. Saat suresi 5. ayette haber verildiği gibi Allah'ın dışında birçok ilahın varlığını bizzat Allah'ın haber vermesiyle de biliyor olduğumuz için Allah'ın dışında birçok ilahın varlığını bizzat Allah'ın haber vermesiyle de biliyor olduğumuz için le ilahe illallah'ın manasının Allah'tan başka mevcut ilah yoktur şeklinde anlayamayız. Zira Allah'ın dışında ilahlar çokça vardır. Ancak Yaratma ve rızıklandırmadan yani rablikten bir payları olmadığı için ibadetten de bir payları yoktur. İlahlıkları haksız ve batıldır. Yani biz La İlahe İllallah'ın Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde karşılığının eksik olacağını söylüyoruz. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur demek, yani biz sadece bir ilah tanıyoruz, onun dışında ilahlar yoktur demektir. Ancak doğrusu Kur'an ve sünnette Allah Subhanahu ve Taala'nın dışında birçok ilahtan bahsedilir. Ancak bu ilahlar sahte ilahlardır. Bu ilahlar sahte ilahlardır. Mesela, örnek verelim örnek verelim Allah Resulü ve selam şöyle buyuruyor te ise abdud dinari ve abdud dirham, dinarın ve dirhemin kulu yüzüstü yere sürünsün, yüzüstü cehenneme sürünsün manasında, yüzüstü sürünsün başka bir sözünde midenin kulu demekte ya da Allah Subhanahu ve teale ayette nefsini ilah edileni gördün mü buyuruyor. Dolayısıyla kişi hayatının merkezine <gülüyor> neyi koymuşsa bunu ilah edinmiştir. Hayatının merkezine neyi koymuşsa. Ama makamını koymuştur, onun etrafında dönüyordur. Ama malını mülkünü koymuştur. Ama aşiretini koymuştur, ama efendime söyleyeyim kadını koymuştur, şunu koymuştur, bunu koymuştur. Yani hayatını kendisine adadığı ve etrafında döndüğü şey onun ilahı olmuştur. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve dirhem. yani biz gerçekten dinarım ve dirhem'in kulu, kime sorarsanız sorun, sen e, bugünkü ifadeyle sen bugün dolara ve euroya mı ibadet ediyorsun sen bunların kulu musun derseniz, hayır derler, böyle bir kimse çıkmaz. Bunu kabul eden hiç kimse çıkmaz. Ama gerçekte, onu elde etmek için neler yaptığını, onu elde etmek için, yani bu kendisine taptığı, kendisine kulluk ettiği, bu parayı elde etmek için, gecesini gündüzüne kattığını, hatta onu elde etmek için namaz bile kılamadığını maalesef maalesef dikkat ediniz maalesef namaz bile kılamadığını veya onu elde etmek için helal haram çizgisi bile olmadığını ve buna benzer şekilde hayatını ona feda ettiğini ve böylelikle onu ilah edindiğini görürüz dolayısıyla la ilahe illallah'ın asıl karşılığı Allah'tan başka ilah yoktur değildir ve böyle söylenemez çünkü bu ifade bu kelimenin tam olarak karşılığı değildir, eksik kalır. Le ilâhe illallah'ın mutlak ve doğru anlamı şudur. Allah'tan başka ibadet edilmeye layık hak ilah, mabut yoktur. Her bir çeşidiyle ibadet edilmeye bir tek Olayıktır. Mülkünde ittifakla ortağı olmadığı gibi, ibadetinde de hiçbir şey ve hiç kimse ona ortak edilemez. Rabbimizin şu iki buyruğu bu doğru anlamı açıkça ortaya koymaktadır. Zuhruh Suresi 26 ve 27. ayetlerde mealen şöyle buyuruyor Rabbimiz, Hani İbrahim babasına ve kavmine, Beni yaratan hariç ben sizin taptıklarınızdan beliyim. Beni doğruya ulaştıracak olan odur demiş ve bunu belki dönerler diye kendisinden sonrakilere, Baki bir söz olarak bırakmıştı. Dikkat ediniz. Ve bunu belki dönerler diye kendisinden sonrakilere baki bir söz olarak bırakmıştı. İbrahim Aleyhisselam'ın bıraktığı bu baki söz, "Lâ ilâhe illallah" sözüdür. "Lâ ilâhe illallah" sözüdür. O bu sözün içeriğini, beni yaratan hariç, ben sizin ibadet ettiklerinizden benim cümresiyle ifade etmektedir. Yani diyor ki, sizin ortaya koyduğunuz, iddia ettiğiniz ilahları, ben reddediyorum, ancak beni yaratan hariç. Yani ne demek? Hani dedik ya, hak ilah, tek bir tane ilah vardır hak olarak, o da Allah Subhanahu ve teala yani ibadet edilmeye layık hak mabudun kendisidir. Ancak onun dışındaki ilahlar ise sahtedir ve bu anlamda ilahlıktan bir payları olmadığı için inkar edilmeleri zorunludur. Zaten onları inkar etmeden tevhid oluşmaz. Dolayısıyla bir Müslüman hayatının merkezine Allah Subhanahu ve Teala'yı koyar, ona onun etrafında döner, ona ibadet eder, ona kulluk eder, ondan yardım diler, ona sığınır vesaire. Onun dışında hiç kimseye, hiç kimseyi veya hiçbir şeyi veyahut hiçbir gücü ilahlık makamına, ilahlık ölçüsüne getirmez. Dolayısıyla le ilaha illallah'ın hak olarak, tam olarak karşılığı demin daha geniş açıkladık ama kısaca bile siz söylediğiniz zaman değiliz ki Allah'tan başka hak, ilah yoktur. Aynı doların ve euronun veya TL'nin kulu olunduğu gibi onları ilah görmek gibi, mideyi ilah görmek gibi, efendim iblisi ilah görmek gibi veya hayatının merkezine koyup etrafında döndüğün herhangi bir şeyi ilah görmek gibi. Dolayısıyla Allah'tan başka hak ilah yoktur. En kısa karşılığı bu olmalıdır. Yani daha geniş şekliyle açıkladık. Hak mabut yoktur. Çünkü biliyorsunuz Allah ismi bile nereden geliyor? Bu kadar yoğun söylüyoruz. Diyoruz ki Allah Allah Allah Subhanahu ve Teala, Allah celalü celalü Allah, Allah Allah ilah demektir. Yani Allah zaten ilah kelimesidir. Yani ibadete layık, ibadete layık, hak, mabut manasındadır. Adam Allah derken başkasına ibadet ediyor. Yani ellerini açmış dua ederken Allahım deyip, Allahım deyip, ee, Allahım deyip ellerini açmış olduğu halde aslında ona muhalefet ediyor. O sırada Allah'tan başkalarını da maalesef yardıma çağırıyor veya onları ilah gibi görüyor. Dolayısıyla aynı İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi o da şudur, ben beni yaratan hariç, ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim ben sizin tattıklarınızdan beriyim ifadesi la ilahe hiçbir ilah yoktur sözcüğünü beni yaratan hariç ifadesi ise illallah ancak Allah hariç sözcüğünü birebir karşılamaktadır yani la ilahe yani bu la ilahe illallah la ilahe derken zaten kişi diğer ilahları ediyor yani reddediyor, onları kabul etmiyor. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, söylediği gibi. İllallah derken, Rabbimizi de ispat ediyor, ancak bu ispatı yaparken diyecek ki, hak ilah yoktur. Onun dışında ibadete layık hak ilah yoktur. Açıkça anlaşılacağı gibi, le ilahe illallah sözüyle inkar edilen şey, Allah'ın dışında ibadet edilen şeyler, kabul edilen de ibadetin sadece Allah'a yapılmasının gerekliliğidir. Allah hariç demek yerine, beni yaratan hariç demesi, Allah'ın yaratan olduğunu kabul ediyor olmalarını onlara karşı delil olarak getirip onları ilzam etmek içindir. Ayrıca beni yaratan hariç, sizin taptıklarınızdan beriyim sözüyle, onların taptıklarından birinin de Allah olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Dikkat ediniz, beni yaratan hariç, sizin taptıklarınızdan beriyim sözüyle, onların taptıklarından birinin de Allah olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yani onlar, dikkat ediniz, demiyorlardı İbrahim Aleyhisselam'a veyahut diğer enbiyaya, şöyle karşılık vermiyordu müşrikler. Dikkat ediniz, yani sen bize yeni bir ilahtan mı bahsediyorsun ya da sen bize yeni bir Rab mı getirdin demiyorlardı çünkü ilah kelimesinin ne manaya geldiğini çok iyi bildikleri için onlar diyorlardı ki onlar Allah'a da inandıkları için bütün ilahları tek bir ilah mı yaptın diyorlardı dikkat edin yani onlar Allah'la beraber başka ilahları da Kabul edip onlara ibadet ediyorlardı, onlara sığınıyorlardı. Böylelikle Allah Subhanahu wa Taala'nın hakkı olan ilahlığı, ibadete layık oluşu, başkalarına veriyorlardı. Dolayısıyla uluhiyet, rububiyet bunları bilen kardeşler uluhiyet tevhidinde şirk koştuklarını görmüş olurlar. İnşallah bunları da ifade edeceğiz, açıklayacağız. <Gülüyor> yani, La ilahe illallah sözünü söylemek, Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyden, beri ve uzak olmayı ifade etmek demektir. La ilahe illallah sözünü söyleyen kimse, Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyden, beri ve uzak olmayı ifade etmiş demektir. Yüce Rabbimiz, Ali İmran suresi 26 ve 27'de şöyle buyuruyor, De ki, Ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda eşit olacak bir kelimeye gelin. Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyelim. Allah'ın dışında birbirimizi Rabler edinmeyelim. Arkadaşlar Rabbimizin buyruğudur. Lütfen mealini verdiğim ayeti dikkatle dinleyelim. Ali İmran Suresi 26 ve 27'de De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda eşit olacak bir kelimeye gelin. Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyelim. Allah'ın dışında birbirimizi Rabler edinmeyelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onları davet ettiği kelime La İlahe illallah kelimesidir. Bir sonraki Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyelim ifadesi La İlahe İllallah'ın tam karşılığıdır. Neydi o? Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyelim. La ilahe illallah'ın tam karşılığıdır. Yani ne demiş oldu burada Resulullah ve Vesselam? Dedi ki, Allah'tan başka hak mabut yoktur. Biz sadece ona ibadet edelim dedi. Böylelikle la ilahe illallah'ın tam karşılığını kullanmış oldu. La ilahe, hiçbir ilah yoktur sözcüğünü. Allah'tan başka ifadesi ise illallah, ancak Allah hariç sözcüğünü tam tamına karşılamaktadır. Buradan açıkça aynı mana anlaşılmaktadır. Yani La ilahe illallah sözüyle Allah'tan başkasına ibadet edilmesi inkar edilmekte, ibadetin yalnızca Allah'a yapılmasının gerekliliği ilan edilmektedir. Özetle La ilahe illallah kelimesi, Allah'ın varlığını, birliğini, yaratıcı olduğunu ve kainatın bütün işlerinin idarecisi olduğunu kabul etmeye çağıran bir söz değildir. La ilahe illallah kelimesi, Allah'ın varlığını, birliğini, yaratıcı olduğunu ve kainatın bütün işlerinin idarecisi olduğunu kabul etmeye çağıran bir söz değildir. Çünkü hatırlanacağı üzere Mekke müşrikleri dahil bu zaten herkesçe kabul edilmektedir. Aslında bunları da kapsamaktadır la ilahe illallah. Biliyorsunuz rububiyet tevhidini de kapsadığı için elbette Allah'ın birliğini de anlatır. Elbette yaratıcı olduğunu da anlatır. Elbette kainatın bütün işlerini tedbir eden olduğunu da anlatır. Ancak müşriklerin muhalefet ettiği, karşı koydukları bu değildir. Veyahut bu kelimenin tam karşılığı budur demek gerçekten doğru değildir. Le ilahe illallah kelimesinin vurgu yaptığı esas mesele esas mesele herkesçe kabul edilen bu gerçekler üzerine ibadetin yalnızca Allah'a yapılması onun dışında ibadet edilen her şeyin inkar edilmesi meselesidir. La ilahe illallah kelime-i tevhidini doğru anlamını bilmeden, bunda hiçbir şüphe duymadan, buna iman etmeden ve Allah'ın dışında ibadet edilen bütün tağutları inkar etmeden söyleyen bir kişiye lafzını binlerce kere tekrarlasa bile ilim ehlinin icmasıyla hiçbir faydası olmayacaktır. Yani doğru anlamını bilmeyecek, efendime söyleyeyim veyahut e, şüphe duyacak veya buna iman etmeyecek, bu kimseye bu kelime fayda vermeyecektir. Bu kelimeyi söyleyip Müslüman olduğunu iddia eden kimseye bu sözle neyi kastediyor, neyi kabul edip neyi inkar ediyorsun diye sorulunca yani Allah vardır, birdir, Alemlerin Rabbidir, her şeyin yaratıcısıdır, yoktan var edendir, rızkı veren O'dur ve bütün kainat O'nun idare ve kontrolündedir. Bu hususlarda hiçbir ortağı yoktur cevabını veriyorsa, bu kişinin Allah inancı, Ebu Cehil gibi müşriklerin Allah inancının bir adım önünde değildir. Dolayısıyla yaptığımız bu tarif de rububiyet kapsamına girer. Çünkü hatırlayınız, onlara sorulsa ayet buyurulduğu te gibi: "E insan, el tahum men halaka's semawati vel La Allah." Onlara sorarsan, yeri ve göğü kim yarattı? Allah derler. E, dolayısıyla bu anlamda eğer kelime-i tevhid'i böyle anlıyorsa bir kişi gerçekten aynı Ebu Cehil gibi anlamıştır. Eğer bu inanç olarak eğer bu inanç onların müşrik olmaktan çıkarıp muahid bir Müslüman yapmaya yetmediyse bir başkasını da Müslüman yapmaya yetmez. Eğer bu inanç yani İslam inancı, kelime-i tevhid inancı onların müşrik olmaktan çıkarıp muahid bir Müslüman yapmaya yetmediyse ki yetmemiştir, bir başkasını da Müslüman yapmaya Yetmez Tabi konuyla ilgili Devam edeceğiz inşallah Ancak Arap Arapçayı çok iyi bilen Arap dilini ya da Kur'an dilini çok iyi bilen Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem'in davetini Çok iyi anlayan Mekke müşrikleri bu kelimeye Muhalefet ettiler İman edenler ashabı oluşturdu Etmeyenler ise müşrik kaldılar Dolayısıyla bu tamamen Allah Subhanahu ve Teala'yı hak mabut görmemekten kaynaklanan bir durumdur. Yani la ilahe illallah'ın e, tam olarak anlaşılamamasıdır. İnşallah bir mola verip ikinci bölümde e, ikinci bölümde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kelime-i tevhid'i daha iyi anlamaya gayret edeceğiz. Ancak biz burada kelime-i tevhidin doğru anlaşılmadığı konusunda İnşallah ispat etmeye çalıştık. Allah subhanehu ve teala bu çalışmayı e, bizler için ve ümmet için faydalı kılsın. E, Allah sizlerden razı olsun. Ancak ben görüyorum ben gündüz vakitleri e, gündüz vakitleri böyle odanın dolduğunu bilmiyordum. Yani gerçekten e, arkadaşlar geliyorlar eee <gülüyor> İnşallah 2. kısımda devam edeceğiz.